Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalp insanları e Günaydın Modern Sabahlar'da buluştuk yine Daha güzel bir açılış şarkısı olamazdı. Simple Red Something Got The Star'da radyonuzdaydı 6 Mart 2013 Çarşamba sabahı Buz gibi bir hava var Bu dışarıda. gökyüzü yine masmavi Aşağıda biz duruyoruz. Bu soğukların en acı tarafı Mart kapıdan baktırır, katma kürek yaktırır, sözüyle dolaşan adamları hakkı çıkartmasın. Birkaç gün daha sabredeceğiz onlara. Ona kadar beraberiz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. İlk akış sanayları Pirise Güray'da bir kez daha. Firehoy 3'te günün gazetelerinin sayfalarını çevirme zamanı geldi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, Hoş bulduk efendim. efendim. Günaydın efendim. İyi günler efendim. Ve good morning diyerek devam ediyoruz. Bir anda bak nasıl neler neler. Tüm ayarlamaları yapıyoruz sevgili dinleyiciler. Tam bir profesyonellik. Konuşurken. Konuşurken hem de konuşurken. Canlı yayında ses ayarı Evet. Ee, Hugo Chavez ölmüş. Hugo Chavez'i maalesef kaybettik. Bu 2013 bildiğimiz bütün şeylerin Vallahi isimlerin değişeceği bir yıl olacak. Onun göstergesi. Şu, sabahleyin sırf gazeteciden almadım yani. Gittim başka marketten aldım daha asabım bozulmasın. Sabah yani. yorumunu dinlememek. Ya bir kere daha. Hüseyin de ölmüş. Lafını duymamak için şey adam şey... sıra size geldi mi demeye getiriyor ya? Ya üstü kapalı? Arok da mıydı? Şeyde miydi? Argo'da mı diyeceğim? Bu ufaklık bir adam vardı. Bir, bir, cisim bir, yaklaşıyor. Cisim, bir cisim yaklaşıyor. Yemin ediyorum öyle bir adam ya. Gorada. Vaa Gorada Gorada. Hakikaten öyle bir adam, asabım bozuluyor yani. Ve yorumlar her kişi ayırt etmek sizin aynı oluyor. Bu bir siyasetçi olabilir. Bu bir sanatçı olabilir. Bu başka birisi olabilir. Hiç Sıradan bir yok. facia olabilir. Sıradan bir facia. Gene o kadar kişi ölmüş falan diye veriyor. Allah Allah deyip sonuçta gene mayalara bağlayacak diye. Gerçekten asabımız bozuldu. Ve Şaves uzun süredir rahatsızdı zaten. Ee, kanser tedavisi devam ediyordu. Ee, 14 yıldır Venezuela'yı yöneten e, ve Amerika karşıtı politikalarıyla tanınan sosyalist lider Şavez, e, 2011'den beri mücadele ettiği hastalığında e, yenik düştü. Yenik düştü. Ee, en son olarak işte bu haberde bekleniyordu zaten. Ne diyelim? Beni söyleye sağlığı dileyelim. dileyelim. Başka da bir şey yapamıyoruz. Ee, ben de direkt o haberle başlamayayım dedim. Valla ölüm haberiyle başlamaktan. Yok biraz artık temkinli olmamız temkinli lazım. Temkinli Hakikaten her gün bildiğimiz bu yayında yer verdiğimiz isimlerden biri ölüyor. Yani valla niye böyle oluyor? Biz kazayla bayağı bir uzun süre konuşmuştuk. Evet tabii canım yani Dön dolaşa bile böyle şey Birleşmiş Milletler toplantılarında falan filan. Ben şimdi eski podcastleri dinleyip biz daha kimlerden bahsetmiştik? Bu bir işaret mi onları? Programımızda üzerine. ismi geçenler dikkatli Biraz dikkat olsunlar. Deriz yani. Her an birinin daha ismini geçirebilirsin. Onu da söyleyelim başla. Her an birilerinin canı yanabilir. Bugün araştırmalarla başlayalım. Şöyle bir bakalım. Kadınlar daha az kaza yaptılar. Sigorta şirketleri şimdi her şeyi değiştiriyorlar ya arabaların sigortalarıyla evet. ilgili olarak. İstatistiklerde göz önüne serildi ee, Kadınlar e, bilinenin aksine daha az kaza yaptılar Gerçi bilinen de kadınların daha az kaza yaptıkları biliniyordu ama Kadınların daha çok kaza yaptırdıkları Öyle bir rivayet Bir, iddia var, bir evet. iddia var ortada 2012'de trafik kazalarında 107, %47'sinde kadınlar tam kusurluyken %49'sunda erkekler tam kusurlu çıktı Kaba bir hesapla geriye %4 gibi bir rakam kalıyor o da benim suçum. Onu ben Onu üstleniyorum. Onu biz, üstleniyoruz, biz üstleniyoruz. Vallahi üstleniyoruz. Aynı istatistiğe göre kadınların kazaları daha masraflı oluyor. Biraz masraflı oluyorlar. E kadındır tabii sonuçta. Tabii doğru. Yani, yani daha hassas bakıyor. Sen ama tamam diyorsun. Çamurluk bir şey değil. Ama kadın. Kadın. Canım, ona bir Çamurluğu sadece. mu siz bunu nasıl çizersiniz diyor. Tabii en ufacık çizik. Ki daha şey bir sesle. De, bir çoraptaki sesle. ufacık kaçıktan rahatsız o kadar olan, rahatsız olan bünye kadın, elbette ki arabadaki çizikten de Son derece rahatsız Onu, olacaktı Bir çorap kaçığı gibi görüyor evet. ee, En yüksek ortalama hasar maliyetinde 18 ve 25 yaş Arasındaki kadınlar bir numarada Onun da müjdesini verelim Kadınlar hep böyle burada ikinci sırada yer almıyor Ortalama kaza hasar şeyi Bedeli gibi bir şey var mı Bakayım Ege'cim hemen rakamlarla Şu, şu kadar hasar olmuş En son ne zaman sen kaza yapmıştın en son... Sevgili Geçen gün Ege şeyini gördü Dükkanda necisini gördü denir kaza yapınca birileri eksper. gördü bunu başkaları da görür ee, e büyük ihtimalle Ankara'da Ankara'nın en rock'n'roll eksperi şeyde zihinde böyle yer edinecek kendine başka eksper falan yoktur böyle bir hiç kaza yaptıktan sonra arabanıza ne olmuş bakayım diye bir cowboy geldiyse bir iki aynı eksperden hizmet aldık sen de olalım ben de direkt çünkü sen öyle deyince ben direkt ayakkabılara bakmıştım Ayakkabılar yine tarz olarak aynı ama artık o çizmesi giymiyor. Çünkü oldu, sen o sen 3 sene falan 4 sene oldu ama ben adama baktım bu adam takçı mıydı, müzisyen miydi, neydi, Kurtalan Ekspres'ten miydi falan filan derken sonra bir anda eksper eksper, eksper, bu. E, eksper diye çıktı ortaya. Yalnız ne eksperdi ya o kaza anında. Vallahi hakikaten değil. 4 hari gibi gelmişti. Aa geçmiş olsun. Yok rakamları vermemişler. Ya maalesef. Neyse geçmiş olsun. Geçmiş yeri, tüm olsun tüm kaza yani. yapanlara. Evet. Ee, bundan sonra ee, çok mutlu günler geliyor. E, 2050'de e, kutuplarda buz namına bir şey kalmayacağı için. Imal ee, ımıl, ımıl olacak imıl dünyamız. Imal ımıl olacak. Hakikaten dünyamız. E, o soğuk havalar şimdi dışarıyı görüyoruz. Soğuk havanın buz bir gibi, etkiliği, şey, Buz gibi ne kadar e. canımız e. sıkılıyor. Masraflı da dışarısının soğuk olması. Çok. Çünkü ne yapıyorsun? <Gülüyor> en, en... Kombi aboneyi. Aboneyi. Kombi aboneyi. A... <Gülüyor> evet. Çünkü şöyle laflar ediliyor. Zira evde de doğalgaz bitti, bitti. gibi laflar ediliyor. Haklı adam onu söylerken. Kaliforniya evet, e, Üniversitesi'nde iklim bilimci profesör Lawrence e, bundan sonra valla 2049 yılından sonraki koşullarda valla rahat rahat üst taraflar baya sıcak olacak demiş. Alt taraflar zaten yanacak Yanacak şey, yanacak şey dediğimiz. E, nasıl... Kaç derece yani? Deniz suyu sıcaklığı mı benim Hı -hı. şimdi sana? 24-25'i bulur. Çeşme'de özellikle of. O, 30 dereceye kadar falan çıkar diyor e, uzmanlar. E, çok 2050 yılından itibaren, Eylül'e itibaren ki bu da benim doğum günüme çok tekabül eden bir süreye denk geliyor. E, normal gemilerde kolaylıkla buzular Yani böyle aşağıdan başladınız mı? yukarı doğru da döndürerek kendini e, öyle bir turda daha atma şansına sahip olacaksın. Ee, ben hiç anlamadım dediğini ama. Şimdi, dünya bir küre şeklinde ya. Normal gemiyle ne dedin öyle bir şey dedin. Şimdi normalde bak şu, şu anlatayım. Normal gemiyle tur dönderme diye bir şey söyledim evet. ben onu anlamadım. Yani hayır. gemiyle normal şekilde de o, o şekilde de tur dönderme imkanına sahip olacak. He şimdi normal böyle, böyle ellemesine, ellemesine e, ekvatora gidelim. paralel dolaşabiliyorduk. Şimdi de böyle dikine dikine de e, oradan bir yol bulup. Oradan da yukarıdan aşağı çünkü oralar hep buzdu. Hep buzdu şimdi. Bu eskiden da, geçemiyorduk. Yani bu da herhalde iklim değişikliğinin bize en güzel yansıması diye düşünüyorum. Ya yani şimdi bu mesela Mars kızıl gezegen evet. ondan sonra Satürn halkalı gezegen dünyaya da mavi gezegen diyorlar ya evet. keşke güneş sistemindeki ismimiz ımıl gezegen olsa. Valla. Yani ımıl Bu gezegen ımıl gezegendir Tatlı böyle haresi de olsa Şey hare dediğim hani Sıcak Yanıyor havada Yanıyor böyle ha, Böyle hafif Değil buhar mi? tatlı Ama yani böyle çok çok yoğur görünebilecek Yani yeni ha. çıkmış şeyin böyle etrafındaki Buhar Dumanu, gibi görünecek Dumanı tutan üstünde öyle bir güzel Öyle bir gezegen olacağız Çok yani. güzel olacağız Yani çocuklarına öylesine Suların seviyesi biraz yükselecek. Belki şimdi küçük esatta oturan adam deniz kıyısında bulacak. Çok kıymetlenecek yani, bu. Çukur Rambar tepesindeki kıymetlenecek ortaya çıktı zaten. Diyorlar ki Çukur Anbar'da bu fiyatlar nasıl? Zannediyorlar ki işte falanlar. Yahu 2050 senesinde bildiğin deniz kenarı oluyor orası. Yani belki, Sayfaya yeri haline gelecek. Belki biraz şey yaşanacak alan küçülecek ama dünyada zaten hiç kimsenin oturmadığı takılmadığı soğuk diye falan yerler Bir var. Bir sürü yer var. Bir de şimdi mesela deniz kıyısında oturan insan sayısı çok az egeciyim. Çok az. Doğru. Ama o zaman herkes deniz kıyısında herkes oturacak. Herkes deniz kıyısında oturacak. Öyle de bir imkan. Zaten bir gecede hop diye gelmeyecek sular. Suyun altında kalacak adamlar yavaş yavaş içe içe i̇şte geçecek. İşte bir hafta 15 günlü bir taşınma yavaş. süresi de hepimize verilecek diye biliyorum ben en azından o zamanlar için. Gerçi biz de işte o zaman 2050 yılında huzur evlerimizde. Huzur evlerimizde evet. Doğru. İçeride bir yerde bir huzurevi bulmak, bulmak lazım. lazım. Evet şöyle güzel hakim bir Yoksa yerde. Yoksa bir de huysuz bir adamsan huzurevi taşınırken... Deniz kenarında. Sen Dacia'ya gittin diyelim. Puzirevim orada denize bakıyorum falan. E bir... O sonra denize alttan bakarsın yani. Adama baktırırlar. E bir de senle mi uğraşacaklar? Bir yandan taşıma telaci, Bir yandan ben orada kabahatini eşeliyorum. Tam eşyaları toplamışlar yüklemişler. Bak bundan da kale yaptın bak. Y yedi numarayı da al. Bir açıyor kapıyı kale yapılmış. Ay bize öyle mi diyecekler ya? Yedi numara diyecekler. Yani tabii. numaramızla mı hitap edecekler yoksa? Ya da sırf küfür edebilirler. Ya, tabii onu etsinler Ege'cim onu. Ege, şimdi de edebilirler de. Olur. Yani Ege amca falan diye öyle mi ismimiz geçecek? Fahir amca, Fahir amca ya Fahir amca gene eşelemeye başladı diye. Öyle mi geçecek yoksa 7 numara diye mi? Ben isim takılır diye düşünüyorum. Yarık kafa falan derler. Ha, sana yarık kafa. Bana diyecekler bilmiyorum. yani <gülüyor> Var da burada şu anda dile getirmek istemiyorum. Aa, neyse, bakalım ee, falanlar filanlar falanlar filanlar falanlar filanlar. Ee, Justin iki saat geçince fanları konseri Nasıl bu fanlıkmış? Ben onu da anlamadım. Ben de anlamadım. Fanlık. Yani i̇ki saat geçikince olur. biz bu yağmurda. Yani insanlar saatlerce günlerce bekleyenler var. Ee, ondan sonra. İşte bu, bu yeni dönemde fanlıkta böyle bir şey. Genç ya bunun. Hemen git. Fanları. Evet tabi hemen. Directionlar olurlar bir anda. Anfaro. Anfaro. Anfaro Valla Anforo. Ee, dünyanın en yaşlı Japon kadını dün 115. yaş günü kutladı. Ya bunların isim Bak. vermemelerini ben çok iyi anlıyorum yani. Dünyanın en yaşlı kadın sürekli değiştiği için değil mi? Dünyanın en yaşlı Japon kadını bir hafta sonra dünyanın en yaşlı Hintli kadın diye de çıkabilir karşımıza. Valla kadıncağız 1919'da evlenmiş. 3 çocuk doğurmuş. Çocuklardan ikisi şimdi 90'lı yaşlarında. Maşallah değil, maşallah. Ama geri kalanı yok. Onların torun mu falan filan torun çocuğu. Devamı gelmemiş mi? Devamı maalesef gelmemiş. 115 yıl yaşasan torununun torununu bir görmen... göreme. Ulan demiş sırf onun bir için Cennet garantisi olmadı. Hadi diyormuş oğluna. Yani. Hadi artık ya. Bastır ya... diyormuş. Yok. Maalesef ki yok. Ee, bir araştırma daha verelim bu dakikalarımızı öyle e, şey yapalım. Ee, Amerikalı uzmanların araştırmasına göre aşırı derecede mutlu olmaya odaklanmanın kişiyi yalnızlaştırdığı ortaya koydu. Mutluluğu ararken yalnız kalabilirsin. Aşırı bana. derecede ama nasıl bir mutluluk peşindesin? Belli bir mutlulukta yalnız kalman lazım. Ee, nasıl dediğimiz... Ben bir gideyim bir gazetelere falan bakayım. Mesela. Bu bir mutluluk mu? Ne? Hayır, böyle bir yerlere çekilip evet, 5-10 dakika çekilip, mutlu olup, olup geliyorsan. Burada bir sıkıntı yok demiş uzmanlar. E, bir noktadan sonra yalnızlık yapar. Her dakika her dakika mutlu olayım her dakika her dakika yalnızlık yaparsın doğru. E, elinde edeyim. sürekli gazetelerinde efendim, köşe başlarında. E, gene aldı gazetesinin elinde derler. Derler. E, dostluklara zarar veriyor yapmayın diyor uzmanlar. E, kişi mutlu olmayı istiyorsun. Herkes de bir arada gazeteleri okuyacak diye bir şey de olmaz. E, yani, Hadi arkadaşlar çıkaralım gazeteleri okuyalım. Yere, yere saralım falan. Yani isteyen vardır, istemeyen vardır. Ona da yapacak bir şey yok. Ee, dikkat etmek lazım diyorlar. Elinizde Çok gazeteyle mutlu kalabilirsiniz. Yapmayın. Çok mutlu olmayın. Sadece mutluluğun peşinden koşmak da biraz manasız zaten. Ne öyle yani? Başka şeylerin peşinden koş. Mesela bir... Bir kariyer peşinde koş. Kariyer peşinde koş. Bir, Mesela bir... birisini şey yap gözüne kestir onu takip et falan onun peşinden koş onu elde etmeye onun çalış onun hayatını mahvet ha ya yani onun bunlar başkasının bir... mutsuzluğundan mutlu ol biraz dedi evet onu... sen mutlu olacaksın diye değil senden kötü adamları bul onları hayatını kötü... zorlaştır evet, ona evet. mutlu ol ha hadi ha, bir kedi al kucağına onu okşayarak gül mesela hayat böyle bir şey zaten sürekli ben keyif zulmet biraz sapık gibi şey oldu programı. ama yani mutluluk peşinde tabii ki çeşit mutluluk peşinde eğer var. sadece mutluluk arıyorsak bir takım özverilerde de bulunmamız gerekiyor başkalarının da bize destek olmak için o artık mutluluk peşinde bana bunları yapıyor diyecek evet son bir haber daha alabiliriz aslında reklama geçmeden önce ya geç ya geçire geçire reklama mi? Geç. bugün Reklamama de reklama geçelim. geç ya hadi o zaman reklama geçelim sevgili dinleyiciler buyursunlar modern sabahlar modern sabahlar Modern Sabahlar. The Fee Mercy ile radyo inen modern sabahlar devam ediyor sevgili sanat sabahlar. Reklamınızı da dinleniniz Fahir Bey. Buyurun efendim artık ha, güzel içi, haberler. İçimiz rahat. Güzel haberler. Biz burada da konuk etmiştik. Ee, kimi konuk etmiştik? Sevgili Gürkan Genç. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii ki. Kimdi? Değerli konuğumuzdu. Yani tabii burada pek çok. ben konuk ettiğimizi hatırlıyorum. Yani iyi hatırlıyorsun. İlk kez bir Türk bisikletiyle... E, bayağı bir oraları buraları gitmişti. Hem telefonla bağlanmıştı, hem şeyle bağlanmıştı evet. stüdyomuza gelerek. Ondan sonra bisikleti hatta sponsor olmuşlardı. Ona özel bisiklet yapılmıştı falan onları hatırlıyorum Bak, bak iş, işine geldiğinde. Birisi bana şey verdiği zaman, manyeli verdiği eee. zaman ben devamını getiririm. Ha. İlk kez bir Türk bisikletiyle kutup çizgisine ulaştı. Eylül 2010 İyi zamanında gitti ama. E, e, tam zamanında. Yani. yani çünkü bir 30 yıl, 40 yıl sonra gideyim oraya yaşlanınca gidilir falan deseydi Nerede çizgi yok. Yani daha önce Orta Asya çöllerini aşarak iç savaşların yaşandığı ülkeleri geçerek Japonya'ya kadar bisiklet süren Gürkan Genç bu kez ilk kez Kutup Dairesi'ne ulaşan Türk bisikletçi oldu. 9 Eylül 2012'de Ankara'dan bisikletiyle yola çıkarken dünyayı 7 yıl içinde dolaşmayı hedeflemişti. Tek başına sürdürdüğü yolculuk için sırasıyla Bulgaristan, Romanya, Moldova, Ukrayna ve Rusya'ya giden bisikletçi. Finlandiya'ya Şubat 2013'te ulaştı. Oralar da acık soğuk şu aralar. Tabi. Zamansız soğuk. çıktı. Yani. Yaptığı ee, açıklamada o zamanı denk getiremedim diyen Gülkan. Bu yılın sonuna kadar Avrupa kıtasını tamamlamayı düşünüyor. Ondan sonra her sene bir kıtayı Tepeye kadar çıktı. Şimdi oradan Yavaş yavaş zaten oradan yokuş aşağı diye bir Evet Tabii canım Finlandiyalar hep bay bayır, olur. bayır aşağı verecek oradan. Nereye kadar artık şey İspanyol'un Portekiz'in oradan, İspanyol, Portekiz oradan çıkar. çıkar. Oradan ver eline hop Amerika. Orada tabii doğru başka. Ondan sonra Amerika. devam edecek. Başka ne kıta var ki zaten. Evet e, doğayı korumak bisikletin yaşama en saygılı ulaşım aracı olduğunu hatırlatmak ve dünyanın kaynaklarının tüketilmemesi için çaba göstermenin gerektiği yönünde mesajlar veren Gürkan Genç e, 7 yılda 7 kıtayı 84 ülkeyi geçecek. 115 bin kilometre yol pedallayacak. E, biz de ona başarılar diliyoruz. Yani imkanımız olursa... 7 yıl sonra biz programa devam ediyorsak dönüşte de bekliyoruz. Buradan bir kez daha çıkacak. E, açıkacak valla. İlk yılı neredeyse tamamladık sayılır. Arada bize mail atacaktı bir şey yapacaktı. Şunu yaptım bunu yaptım falan filan diye. İşte, Herhalde şarjı mı bitti ne ondan oldu? Ondan değil canım. Bizim modernse sabahlar alt çizgi mi orta çizgi mi o şey vardı ya. Evet, orada doğrusu, hata o O mail adresinden oldu. Mail adresinden. Bir daha bir onu kontrol ederiz Çok de. Çok bahsetmeyelim ama Gürkan Bey'dan. Niye? Kimden bahsetsek ölüyor. Sen de Ege, vallahi Ben korkmaya bari... başladım. Senin gazeteci beni etkiledi. Hiç muhatap olmuyor mu ya? Ben? Yani hakikaten lütfen. Ağzından şey alsın, yel alsın. Eee Bak asabım bozuldu ya. Yok Gürkan'ım Gürkan Aslan gibi maşallah böyle güzel güzel pedal Kenardan kenardan gitsin buradan. Kıyıdan çok şey yapmasın etliye sütleye falana filana karışmasın. Evet hakikaten. Maazallah yani iç savaşı oluyor falan oluyor filan oluyor. Yani onlara bulaşmamak lazım. Ben ee, bunları barıştırırım falan filan. İki tarafı bir araya topluyayım. Acaba arada, arada gelecek mi diyeceğim ama arada da gelmeyecek herhalde. Yani şimdi tabii Türkiye'de Ankara'dan çıktığı için acaba şey mi sayılır? Türkiye'yi gezdi mi sayılır? Her saatte Türkiye'yi gezip bitirmiştir. De ondan sonra dünyayı gezmek için zaten şey yapıyor. Şey diye Her yeri gezdiniz ama ülkeniz bir cennet. Neden orayı gezmediniz diye Gürkan Bey'e sorarlar. Ee, Ardahan'dan bir ibret hikayesi daha geldi. Dinliyoruz. Ardahan'da bir kurdun iki arkadaşına saldırdığını gören siyah... Onu ben okudum ya. Ne yapmış olabilir? Boynuna sarılmış, kulağını ısırmış kurdun. Ee, kurdun boğazını sıkıp kulağını ısırarak kendisini ve arkadaşlarını kurtarmayı başardı. Ee, yarın öbür gün Kaç bir... yaşında? Beyefendi mi? Valla şöyle bakıyorum. 30 yaşındaki Sercan diyor ona saldırmışlar. Ee, burada başka iki köylü diyor. Rakamları okuyorum sadece. Beyefendinin yeşil parantez içinde maalesef verilmemiş. ama ya Şimdi bu adam bu kurdu boğduktan sonra. Boğulmamış canım. Yani ama boğazına sarılmış yani. Yüzünü tamam. karartmış. Üm Ümürünü sıkarım demiş. Normal hayatına devam mı edecek yani? Vallahi kurduğu onu mesela, mesela mesela öyle olmaması lazım. Yani o bir insanın hayatında bir çizgi olmalı. Ne yapacağız Kurda ondan? dalaşmış adamın bundan sonra ya süper kahraman ya böyle özel dedektif ya böyle zorları zor durumda olanlara yetişen yardım götüren birisi olması lazım. Vallahi Ziya Bey. Ziya da şey ismi gibi güzel kahraman. Tam kahraman ismi. Ziya. Lan Ziya. Kurtların efendisi hakikaten üç kuzuyla kostümünü da... falan da şu anda gözümde canlandırıyorum. Ne? Bir Kur... sıkıntı olduğu anda mesela böyle gölgesi belirecek. bir tane gölge bir adam yaklaşıyor gibi ama iki tane kulağı var. Kurtbaşı şeklinde. Kurt şeklinde falan. Ee? Be, ben kurdu boğmuşum senden Sık... mi şey olacağım falan diyecek. Sıkı diyeceğim. giyinmiş mi? Soğukta sıkı giyiniyor. <gülüyor> Ziya özelliği soğukta sıkı giyinmesi. İçlik giyiyor. Yani yaz zamanı o tight gibi. Evet yaz zamanı o üstündekini çıkarıyor. İçlikle sadece geziyor. Evet. Güzel. Kışın ve mont. Kışın mont ve tabii mont ki... Mont daha iç... spor böyle. Çünkü araba, hareket halindeki arabadan atlayacak falan. O tür şeyler olabilir. İşte burada bugüne kadar hep doğadan vahşi hayvanlarla karşılaştığımızda ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye hep böyle şey... Işte ayı görürseniz şöyle yapın diye daha... Bir hafta önce 10 gün önce çıktı. O ayı kadar. görünce ne yapacağımızı biliyoruz da kimse kimseye kurt görünce boğazını sıkın kulağını ısırın diye öğretmemiştir de. Valla adam e, hem arkadaşlarını kurtardı hem bir kahraman haline Diğerleri geldi. Diğerleri ne yaptı kurt görünce? Diğerleri dondu kaldı bu mu sadece saldırdı kurdu? Yani işte arkadaşlarına saldırınca işte arkadaşlık böyle bir şey. Arkadaşlık yeri geldiği zaman kurdun kurdu. ümüne çökebilmektir. Kulağını ısırabilmektir. Yani ufak tefek yaralanmalar olmadı mı? Elbette ki oldu. Onlar o da, da zor kurttan insan? E, bakayım olur Ege. Olur değil mi? Olur. olur. Daha başka olur. neden olacak yani? Yani hasosu olur hem de yani. Gözük şimdi göbeğinde maşı olacak koca adam. adam kahramanlığın adam, bedeli. İşte kahramanlığın bedeli. O iğneleri görünce her yerde kahraman ama... Arkadaşlarıyla iğne... arası nasıldır acaba ya? Arkadaşlarıyla geçimi pek iyi. Hayır yani şimdi böyle bir olaydan sonra... Siz niye bir oradan bir taş alıp vurmadınız? Abi biz kaçtık olsun. Niye kaçıyoruz? Ben orada kurtla boğuşurken. Yani ben zaten ben kurtlarla arkadaşları böyle... şey gözüyle baktılar. Yalakası bana. olurdum ben. Neyse onu yiyorlar. Biz kaçalım mı dediler. Yani işte tam bırakacakken bu adam bırakmıyor. Ee, öyle edilmez, böyle edilir. Belki de kurtlar kaçıyordu bu kurtların peşinden koştu. O da zaten yani. şey diyorlar. Olay şeyle çıkmış. Kurtlara laf atmış. Laf atma yüzünden zaten. Bak kardeş biz buradan geçiyoruz. Siz de orada pikniğinizi yapmaya devam. Ne yapıyorlar Kardeş ]mış? falan diye değil. Oradan bir tanesi gözlüklü zaten. Optik optik diye arkasından laf atmışlar. Ha kime diyorsunuz falan diye işte biz buranın oradan biz yiyorlar. Ardahan çocuğuyuz falan filan. Lan siz Ardahanlısınız da biz neredeyiz falan diye yürümüş. Şey. Oradan, Kurt işte, adam top topmuş gelmiş. Öbürler de göleliymiş Ardahan'ın gölelicesi. Biz göleliyiz böyleyiz falan filan derken mesele zaten oradan çıkmış. Ardahanlılık gölelilik meselesinden çıkmış. Geçmiş olsun valla. Geçmiş olsun valla. Bravo ee, bir bravo. taraftan. Bir taraftan hakikaten göğsümüz kabarıyor. Böyle haberleri gördükçe gurur duyuyoruz. Ee, i̇çimiz içimize sığmıyor. Ah. Ne oldu morallerim bozuluyor. Vallahi yani. morallerim bozuluyor, morallerim bozuluyor, morallerim bozuluyor. Ee, bakalım şöyle gazetelerimizde neler var ha? Rüzgarla ilgili haberler var. Rüzgar daha. Aa, ben yoruldum artık aynı fotoğraf, <gülüyor> benzer haberler. Ee, yok. Neymiş yeni şey? Ee, tam rüzgar olmadı, kafa karıştırdı. Daha yani falan filan operasyon olacak daha öyle böyle. Yani merak etmeyin askerlik falan filan da olacak. Her şey tamam demiş. Her şey olacak demiş her, yani. şey olacak demiş. her şey olacak demiş. Her şey zamanlar. Bu zamanda. konuda konuşanlara konuşulacak başka bir konu bulmasını diliyoruz ee, demiş. Valla yazıktır günahtır. Bir bakayım. Hmm, ben senin moralinin yerine getirecek şey. Valla bir şarkı, ha, şarkı mı dinleteceğim? Şarkılı türkülü bir programa döndürenin programımız da Fahir'in morali yerine gelsin. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern sabah Amanın komşular, yetişen Aloslar diyoruz. Buyursunlar diyoruz. Diyecek söz kalmıyor bazen evet. de. Yani Sözünün komşular dedik. Sözün bittiği yere geldik. Heh, nasıl geldik? Ee, dünyanın en saygın eğitim yayını. İngiliz The Times Higher Education. Yani the diye geçiyor da ben burada açıyorum hepsini. Hı -hı. Oradaki the'nın t'si, e, hayırın h'si. h'si ve education'ın da e'si olmak üzere. The. The. En iyi 200 üniversiteyi belirledi. İlk 200'e bu yılda Türkiye'den sadece Ankara'daki Opti Üniversitesi girdi. Otu ilk 60'a girdi. Dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesini zaten biliyoruz. Hı hı. Kim bunlar? Bunlar bir ya. takım üniversiteler. Burada isimlerini vermek istemiyoruz. Hep bildiğimiz üniversiteler Hep bildiğimiz mi onlar? Hep bildiğimiz işte Harvard var. Yale var. Şey var. Princeton var. MIT'nin açılımını biliyor musun? Massachusetts. Massachusetts Institute of Technology. Cambridge, İngiltere'den, Oxford, Oxford Berkeley, Stanford, Princeton falan, Fala Tokyo, öyle. Mokyo, Yale Mail derken böyleydi. İlk 60'a 60. sıradan girmeyi başardı. Girdim. E, Opti'yi tebrik etmek lazım. E, Türkiye'de başka okul yok ilk e, şey listesinde buradaki hesaplamalara göre. E, ülke puanları. Yavaş vardı. yavaş daha çok üniversitemizde olsun orada. Yavaş yavaş daha da, daha, daha, daha, da, daha da girecek daha da evet. pek çok üniversite girecek. Neydi o üniversite? Onu da göreceğiz. Cengiz abi üniversitesi mi? Öyle bir üniversite. Otuyukun Ayan üniversite diyorsun, Evet Otuyukun üniversitesi. Cengiz abi üniversitesi. Cengiz abi üniversitesi. Bakacağız. Ya Mustafa abi mi öyle bir şey? Tam, tam hatırlamıyorum ama oradan da en güzel cevabı herhalde Daha çok üniversiteyle var. bu listelerde yer alalım. Ondan sonra da şey olalım istiyoruz. En birinci yani biz olalım. Bizim de alalım. böyle bir üniversite turizmi, üniversite şeyi olsun endüstrisi o olsun. Var zaten üniversite turizmini biz görüyoruz her sene. Ee, işte yani, Eylül de, bavul, bavul turizmi Bavul turizmi var doğru Bavul turizmi üniversitemizde çok Ondan sonra yani. bavuldan çıkan gıdalar da pencere önünde Pencere önündeki e, gıda turizmi, Pencere önündeki turizmi Valla orada da çok yöresel lezzetlere ulaşma imkanına sahip oluyorsun aslında çünkü ülkemizin dört bir tarafından. İnsanlar e, sadece şeyden geliyor. Diğer ülkelerden de geliyor. Oradan da değişik değişik yiyecekler geliyor. Değişik değişik yiyecekler. Değişik yiyecekler Pencere mı? önünde neler neler var. Pencere Önüm önüne bakarak sandarı. dünyayı dolaşabilirsin. Adeta bir lezzet durağına çıkabilirsiniz. Şöyle iki tane yurdu gezin. Vallahi yemin ediyorum İç Anadolu'dan, Doğu Anadolu'dan, Marmara'dan, Ege'den çok çeşitli lezzetlere ulaşma şansınız var. İşte araya getiriyor. İşte yurtları. Zaten o yüzden vermişler otlu yedi. De. Değilsin değil mi bu Bitirmişim Adeta bir gross market coşkusu. E, Valla o coşku yaşıyoruz. E, Otlu'yu bir kez daha tebrik edelim burada. E, hazır yeri gelmişken. Bu arada bende de küçük bir heyecan var. Dinleyicilerimizle de paylaşalım. Bu hafta Otlu'dan e, değil Dublin stüdyolarından sesleniyor Oktay bize. E, Hı -hı. Yayınımız oradan katılıyor. Sessiz bir çığlık olarak. evet. Ve bu durumda Perşembe günü gross market... Coşkusunu e, baş Nasıl, başa heyecanlı mısın? yaşayacağız diye heyecanlıyım tabii. Heyecanlı sonuçta. bir Gece uy uyuyamazsın gibi. Ne giyceğim diye bütün kıyafetlerimi çıkardım. Bugün ne oluyor falan parti mi var, düğün mü var falan dedi. Takım elbiseyle zor olur mu orada? Yo takım elbiseyle kravat takmayacağım böyle. Bu yani gitmişliğimiz skor. var. Takım elbiseyle kravatla gitmişliğimiz var. Yani o yapıldı. Yapıldı mı? Bence sen daha böyle... Böyle spor giyebilirim veya böyle yani Bence... ceket içinden t-shirt falan giyeceğim. Abiye diye düşün. düşün sen. Abiye. Abiye bir şeyler. Kaldırır mı o da? O, tabii canım niye kaldırmasın? Dolgu topuk ayakkabıların var ya. Ha tamam. Onları, onları giy. giy. Zaten üst raflara falan yetişmede bir sıkıntı yaşamıyor. Avantaj olur. Avantaj olur. O, tamamen. Herkes onu dezavantaj diye düşünüyor. Halbuki, Halbuki tamamen yani. avantaj. Dolgu topuk ayakkabıyla. Ondan sonra yiyecek hazırlıyor muyuz? Yiyecek. E, tabii yani. yol uzun. Yolduzun, yani ne bileyim böyle ben siz hep gidiyorsunuz oturmuş yeriniz var bir yerde piknik yapılıyor falan öyle bir. Ya zaten orada bizi karşılıyorlar öncelikle. E, o karşılamalarda işte e, küçük bir kulisimiz var. Senin haberin yok tabii orada bize. Bir da. oda verdiler bize. Aha, orada bir Bu... şey mi rahatlama alışveriş listesine bakış falan. Tabii yani mesela işte atıyorum biraz alışveriş yapıyoruz. Hop kulise diyoruz kulise gidiyoruz. Kulise biraz dinleniyoruz. ...masaj istersen masaj olabiliyorsun falan filan. Ben yani masaj alabilirim ya. Nere ne? Ne bileyim boynum falan olsun boynum mesela ben listeye bakarken. Yani. Kafa masajı güzel. Böyle ayrılacağız mı içeride? Herkes kendi olsa hep, beraberiz, hep değil beraberiz değil mi? Hep beraberiz. Ya? Çünkü ben hani bilmiyorum ya oraya çok. Valla bilmiyorum ben de heyecanla yani tabii ki Oktay'da bir tat yakaladık. Bir tat yakaladık o tadı sende bulabileceğiz mi? Yani yöresel ürünleri alırken, yöresel dediğim işte marka ürünleri alırken... ...onların reklamının yapılması var. Nasıl? Ya işte hani televizyon reklamlarında onların jingle müziği Reklam varsa. söylemek zorunda mıyız? Tabii öyle söyleyerek oradaki coşkuyum. Ben onları da çalışırım. Ondan sonra çalışanlarla flörtleşme. O zaten bende fix. fix. O fix zaten. O zaten doğuştan gelen bir şey. Vallahi ben de heyecanla bekliyorum. Ben de bana. çok heyecanlıyım ya. İyi e, hadi bakalım yani. Fotoğraf Ama çektiriyor musunuz siz? Birlikte çektirdiğimiz fotoğrafları çıkışta alıyoruz zaten. Ben de zaten. yarın paylaşacağım. Ay, çok heyecanlı ben. olacak ya. Vallahi ben de heyecanla bekliyorum. Hani... Oktay'ın inşallah şey kırılmaz, kalbi kırılmaz böyle bir... İstersen Oktay'ı söylemeyelim yani ben tek başıma gittim Öyle... falan da veya telefonla sipariş ettim falan. Öyle de sanki onu şey yapmış gibi hissederim Aldat... aldatmış gibi hissederim yani böyle vicdanen kendimi çok iyi hissedemem gibi geliyor. Ben de şimdi orada Gross marketi birlikte çektirdiğimiz fotoğrafları paylaşınca şey gibi olacak nispet gibi falan gibi korkuyorum bir taraftan. Yani işte yeni bir ikili mi doğuyor falan filan diye. Ama tabii bunun yansımalarını göreceğiz önümüzdeki günlerde. Hani senin şahsi show bence artık şeyini doldurdu. O şahsi şov yerine daha böyle... Gross market. Daha kalabalık böyle daha şey bir şey düşünür müsün? Gross komedi gibi bir şey mi? Yani var projeler var tekliflerde yok değil. Başka gross marketlerden de teklifler var. Nasıl yapacağız? Nasıl değerlendireceğiz? Nasıl, nasıl yani olacak? Yani ikili bir şey yaparız diye düşünüyorum ben. Yani... Tabii ben de bir söz vermek istemiyorum. Burada Aynen. iki dakikada satan adam pozisyonuna da gelmek istemiyorum ama. Bir proje olarak Bir proje olarak bakalım. o proje yani olarak Tamamen her şeyi bırakmak değil. Bunu da paralel yürüteceğim bir şey olarak düşün. Paralel yürür Egecim, paralel yürür. Dün maç vardı galiba. Dün ne maçı vardı? Şey maçı vardı. Cüneyt Çakır'ın yönettiği. Real Madrid ha, Manchester de, United maçı vardı. Twitter'da yorumlara bakıyorum. Tam durumu da anlamadım da bir hakemden devamlı bahsediliyor. İşte oynayan Cüneyt takımlardan Çakır. bahsedilmiyor. Aa dedim herhalde bu maç Türkiye'de değil. Evet. Bravo. Cüneyt Çakır çok iyi yönetemedi mi? Ya Cüneyt Çakır yani elinden geleni yapmıştır öyle. Gıcıklığına da ben bunu iyi yönetmeyeyim de mi? bir kırmızı kart var gösterdiği. Olay o, oldu. niye gösterdiği bir kırmızı kart? Var. O olay oldu. Sanki ilk kez güstü. Daha önce de adam Hakemlik hayatında en az 100 kişiye göstermiştir. Temiz. Ne yüzü ne Haksızlık iki yüzü. kart mıydı? Neydi? Yani kimilerine göre haksız, kimilerine göre son derece son haklı derece bir kart. E şimdi Kime hani... gösterdi? İngilizlere mi gösterdi? İngilizlere gösterdi. Ben Naniye İngilizlere gösterdi? İngilizlere gösterdiğini tahmin ediyorum. E, ben. Ne? Twitter'daki e, in... yorumlardan. Çünkü İngilizce idi. Daha çok. Ha. <gülüyor> değerlendirmeler. E, evet, evet. Ee, bakalım Yalnız e, hakikaten bir hakemin de maç yönetirken ülkesinin temsil ettiğini de dün yorumlardan görmüş olduk Ya ona çok mutlu olduk canım güzel Düny Dünyanın en iyi 3 hakemi arasında gösteriliyor Öyle mi? 3 numaradan girdi listeleri Yani o zaman kartı gösteriyorsa bu adam boru değil diyerek herkesin susması gerekiyor aslında. Evet bu adam boru değil diye bir yaklaşım gerçekten güzel olabilirdi yani bunu her herhalde hakemde bu, göstermez herhalde. Bir de futbolcu içinde de kırmızı kart yiyorsun ama dünyanın en iyi 3 hakeminden kimden, birinden, birinden yiyorsun. yiyorsun. Öyle kenardan gelmiş adam değil. Ama ben isterim ki böyle bir şey hakem vardı ya, adını unuttum. İtalya Ker. Şey, Ker adam bizim kâr uğurlu de, hakemimiz. Evet reklamlarımızda falan da oynamıştı. Oynadır ne oldu oynamıyor mu artık? Yani daha doğrusu oynamıyor. oynamıyor ya, bıra <gülüyor> Bırakmış Çıkıyor ya. Çıkıyor mu Bıraktım artık bu işleri demiş ya. Artık böyle Komogülü kıyısına yerleşmiş biliyorsun emeklilerin yeri Komogülü kıyısı. Papa bile oraya yerleşiyor. Orada bir arayın diyelim. soralım. Türkiye'de mı? nasıl Datça varsa, şey varsa, Didim varsa Tabii. orada da Koma Gölü. Evet yani Datça'nın, Türkiye'deki muadili Datça. Oradaki gölü, şey oradaki yeri Koma. Koma. Kom Koma, Koma. Koma Gölü. Koma. Koma. Koma gölü. Ee, Birleşmiş Milletler'de sarhoş diplomat krizi çıktı. Ee, Birleşmiş Milletler'in bütçe görüşmelerinde diplomatlarının çoğunu sarhoş olması Amerika'yı isyan etme noktasına getirdi içiyorlar, alıyorlar, şarap içiyorlar, rakı içiyorlar. Gerçi rakı içmiyor da olabilirler. Ee, Amerikan e, Birleşmiş Milletler Bütçe Komitesi'ndeki temsilcisi Joseph Bey delirmiş artık. Yeter demiş. Tam buraya iki kadeh şeydi hani böyle bir sıkıntımız öyle bir olsun yani Avrupalıyız öyle yemeğinde de içeriz Avrupalıyız Amerikalıyız öyle yemeğinde de içeriz ağzımızla içerim demişler ya yeter biz Abi, bunu hani kutlama değil savaş diye... çıkaracaklar bir şey olacak hani 4. Dünya Savaşı taşla taşlı sopayla olacak diyorlar bunlar bir şişelerle yani. olacak Başka boş bira kutuları ve hiç, şarap hiç şişeleriyle olacak insanlığın kaderini değiştirecek şeyler. yapalım ya onu da yapalım yani adam demiş dalarız ki dalarız ya... oraya da dalarız milleşmiş milletler olarak Toplantılarda ilerleme sağlamak adına biraz alkol tüketmek gibi güzel bir geleneğimiz var. Ama bazı arkadaşlarım, aramızda bazı arkadaşlarımız. Ee, Sızmanok... <gülüyor> Kanepede yalan arkadaştan bahsediyorum diye o de an devam etmiş. Biri içip içip, o Birleşmiş Milletler şeyi, ee, toplantı salonu, affedersin alkol kokusundan giremiyorsun. Evet, yani, yani bir de var orada. Yani içen var, içmeyen var. O kadar da rahatsız etmemek lazım. E, Sigaradan oku... rahatsız olan var mı diyormuş mesela bir tanesi. Orada birisi böyle cılız elini kaldıracak gibi. Fosur fosur herkes evet. bir anda yakıyormuş. Affedersin sigaralarını içiyorlar. Alkollerini alıyorlar. Demiş bunu kutlama diye yapalım. Yani en sonunda birer kade. Birer kade. Herkes o zaman de de, güzel. Herkese de fiş vermişler. En güzel yöntem de bu bence e çözümü. Ama Sadece Boğazısı, o fişle alıyorsun. Böyle masanın altından mazot bende falan diye döndürüyormuş. Tabii canım orada getiriyorlarmış affedersin. Vodkaları. Kağıt bardak Kokmaz mi? falan diye kağıt bardak su istiyorum diye vodkalar içiliyor. Yani bunlar olmasın artık burası Birleşmiş Milletler beyler biraz daha Böyle birleşecekse e... hiç birleşmesinler Dünya savaşta olsun Yani Valla yani o pis pis sarhoşlukları çekeceğimize ya. İçimizdeki yaşlı kadınlar yani Ondan, birer birer ondan sonra çıkıyor. dünyamız niye bu halde Olur tabii olmaması zaten şey Sonunda şeyde. bir tutma olur bir şampanya bir anlaşma yapılır mesela Adam da bir şampanya yapar. Aynı kafadasınız şey ya. o Amerikalı ile aynı kafadasınız o da demiş sonunda bir kadar içelim diye biz şey yapıyoruz demiş ya, abartıyorsunuz demiş ya. Beyler demiş biraz vicdan yani. Gerçi bu sefer de hemen bir an evvel içkiye başlayalım diye saçma sapan karar tamam tamam diyecekler. Tamam kaldırsınlar kaldırsın yasaklansın bundan sonra diplomatların o, o şeyde de e, bulamasınlar etraftaki marketleri falan da kapatsın. Dışıp çıkıp dışarıdan marketten alıyorlar zaten içeride pahalı oluyor diye. diplomatlara yasak olsun. İşte öğrenciler yani. 18 yaşından küçükler alamıyorlar. Baksın a orada bakkal. E evet. Kimliklik. Takım elbisesiyle falan filan kimlik göreyim. Zaten hemen şey böyle boyunlarında falan kimlik. Onları boyunlarında oluyor. Onları da çıkarmaları. Hatta bunların alınlarına falan nakşetmekle. Nasıl Doğru bir mi? şey canım? Doğru mu? Doğru abi. Yani hepimizin gidişatını etkiliyor ya. Tabii canım dünyanın dünyayı biz bu adamların elini, üç tane sarhoşun ellerini bırakacağız af Lütfen. noktasına gelmemesi lazım. Ee, orada biraz alkol konusunda da biraz daha özen göstersin. Nasıl Türkiye'de güzel uygulamalar yaptılar? 36 yaşından küçükler ne 24 yaş 8 miydi? 50, 55. 55 50, 55 değil mi? Yaşından küçükler. 40, 40 kadınlarda 50, erkeklerde 55, 55 yaşından küçük. Dışarıda içki içemiyorlar. 56 yaşından sonra da. Zaten bir yıl içebiliyorsun evet, onda da. yaş gereği zaten. Bu yaştan sonra da dokunur diye yasaklandı. Hepsi sağlık için. Yani. Ve çocukları alkolden korunmak için. Sağlık artı barış. Barış için. Evet, barış için. O zaman biraz reklam diyelim de neşemizi bulalım sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar En son söylenecek laf en başta söyleyen sanatçı Değerli Radyonuz Dede Modern Sabahlar Devam ediyor sevgili dinleyiciler espriler Şakalar da öyle buyursunlar hmm. Bugün gazetelerde var İngilizler çıldırdı diye şu ee, Cüneyt Çakır'ın neler neler, neler neler neler neler Neler neler neler neler Olaylar olaylar şampiyonlar liginde Gecenin başını Cüneyt Çakır damga vurdu Manchester United 1-0 öndeyken Çakır'ın Nani oyundan attığı karşılaşmayı Real Madrid 2-1 kazanmasın mı? Sen misin kazanan? Herkes günah keçisi olarak Cüneyt Çakır'ı gösteriyor. Ve ayrıca da trend topik olmuş, trending topik gibi. İşte ben geçe. oradan takip etmiyorum. Orada mı? E, ondan sonra. Kimseye öyle trend topik vermesin Allah Yani valla ağır ağır konuşmuşlar. Tabii hepsi İngilizce olduğu için burada biz çeviri hatası da yapmak istemiyorum. Yani Çiliklerden dinleyenler varsa. Yani bazıları çok iyi bildiğimiz kelimeler, yine de, yine de. hata olur. E, hata olur. Yani o da bizim üstümüze kalır vebali olmasın. E, oradan takip etmek isteyen varsa rahat rahat bakabilirler. Ee, on... Kim iyi oynadı? Sen baktın <gülüyor> mı hiç maça? En birinci mi? En birinci Mesut oynadı. Mesut bizim asla ya. Mesut? Mesut Özil var Hayır, ya. Türk maçı yoktu? Türk maçı dediğim Real Madrid'de oynayan Mesut var ya. Mesut Özil'den bahsediyorum. Mesut Özil'den bahsediyorum ya. Bak ne kadar isteyince nasıl ödediyorsun? Allah Allah bizim demek ki ülke olarak çok yakınımızda neden bir maçmış yani. Hakem bizden, oyuncular bizden. Oyuncular bizden. Birebir bizi ilgilendiren İsimlerde, bir olay. Yani isimler farklı belki. Yani takım isim. <gülüyor> <gülüyor> bir buca spor i̇simler değil. İsimden İngilizce bir... ama oynanan oyun. Oynanan bildiğimiz, bildiğimiz, bildiğimiz futbol. futboldan bahsediyoruz. Ee, Sen Manchester taraftara gittin değil Manchester mi? Biz Manchester çocuğuyuz. Doğuştan, doğma büyüme. Benim babam giller e, hep o taraftan göç etmişler. Manchester'dan göç Ama etmiş. öyleydi galiba. E, öyle tabii canım. Peki e, şeyde... El Clasico'da hangisini tutuyorsun? El Clasico'da biz. E, şimdi onda da şey var ya. Bu nasıl bir şey bilmiyorum. Barcelona'dayız orada da yani. Barcelona çocuğuyuz. O da işte sempatimiz, sevgimiz, eşimiz, dostumuz çok var Barcelona'da. Doğru, akrabalar. Akrabalar, makrabalar. Benim kuzenler falan hep orada yerleştiler. Orada Barcelona çocuğu oldukları için. Almanya'dan var mı takımı? Almanya'dan var tabii. Ve herkesin olması lazım mı? Herkesin yani aklı başında 18 yaşını geçmiş herkesin. Bir öyle şey olması lazım. İngiliz takımı olarak Liverpool. Çok güzel Liverpool. Güzel bir takım. Güzel bir takım. Köklü takımlarından ya. Tamam. Ondan sonra Alman takımı olarak Bundesliga. Bundesliga genel. <gülüyor> o genel. Nasıl? Yani ligin adı ya o. Ha. Yani bizde nasıl böyle şey ligi var. Süper Lig diye geçirir. Oradaki Bundesliga. Alman takım olarak Werder... Werder Bremen'de. Werder Bremen onlar iyi mi? İyiydi. İyi ya yani işte espriye bir zamanda çok konu olmuş bir şey. Tamam Werder Bremen. Tamam. İtalyan takımı olarak Milan. Milan bak isteyince ilgi vallahi bak. Takır takır takım sayıyorum bunu. Ya Ondan ya... sonra başka ne takımı Ver eksik İspan kaldı? İspanya liginden de bir şey söyle. Hadi o da aramızda ezeli rekabet olsun diye Real Madrid. Real Madrid olsun. İstiyorsan Arda Turan'ın takım var onu da seçebilirsin. Onu seçiyorum. Hangisi? Atletico Madrid. Atletico Madrid. O da bir Madrid çocuğu sonuçta. Tamam. Ondan sonra başka e, futboluyla tanınan ülke. Futboluyla tanınan. Fransa'dan. Mı? Fransa'dan mesela. Fransız takımı hiçbir. Ha Saint Germain. Ne Saint Germain? Paris Saint Germain. Paris Saint Germain. E, zaten bir takım biliyorsam onu tutmaktan başka çarem mi? Çarem yok. yok. Mesela e, Rusya liginden. Oradan Juventus. <gülüyor> ya hayır oradan yani Rusya Liginden ne olacak? Ne olacak? Moskova, Mosko Sparta, Prag. S yok Spartak Moskova olabilir. Spartak Moskova. Veya Lokomotiv Moskova. Lokomotiv Moskova. <gülüyor> Bence de Lokomotiv Moskova. Şey... Sparta Prag ne? Çekoslavak takımı. Yani eski... Sen Çek sorayım? Cumhuriyeti takımı değil mi? <gülüyor> tamam. tamam onu Bildiğimiz Çek futbolu işte. Ondan sonra başka Avrupa'dan futboldu... Roman, Romanlardan de bir tane seç. Karpatların Maradona'sını... Karpatların Maradona'sı Hacı. Hacı'nın takımını seçiyorum eski takım. Seç oradan takımı. bir tane. E onun işte yine Dinamo'lu, Minamo'lu bir şey. Dinamo Kiev. Kiev olur. Mu? Olmadı. Dinamo Madrid. Olmaz. Romanya diyorum. Romanya'da neresi var? Romanya'nın başkenti. Üsküp. <gülüyor> Dinamo Üsküp diyorum. <gülüyor> Üsküp gücü güzel. Hem futbol hem de coğrafyada iyiymdir. <gülüyor> bayağı bayağı bayağı iyi. Bükreşli, Bükreşli bir yer olabilir mi? Dinamo Bükreş mi? Mesela Dinamo Bükreş olabilir. Arnavutluk'tan da bir tane takım seç. Arnavutluk esas bizim yani e, o zaman ne diyeyim? Sportif Tiflis. Sportif Tiflis. Herhalde öyle bir takım vardır tamam. <gülüyor> <bir> şey. <gülüyor> Sportif <gülüyor> Tiflis. İşte bitti Çok yani. bu aralar Kafa, iddia oynayayım ben. ben ya vallahi yani bilerek. Bu kadar takımı biliyorsun. Bu kadar yakından de takip ediyorsun. Gerek Avrupa ve Balkanlar Ligi'ni. Ne. Ee, bence neden olmaz Nasıl oynayacağını bilmiyorum ama orada da. Sen hiç iddia oynadın mı? İlk oynadığında kazanıyorsun diyorlar. Hadi canım. Vallahi Çok hiç... büyük oynayacağım o zaman bugün. Yok çok büyük oynayacağım. Her ama... gün oynanabiliyor mu iddia? Her gün oynayabilirsin. Her oynadığın gün kadar mi? da ödüyorsun biliyor musun? En güzel özelliği de o. İddianın en önemli özelliği Nasıl istediğin takip kadar, ediyorsun, kadar oynuyorsun. Oynadığın kadar ödüyorsun. Nasıl mı takip ediyorsun? İnternetten mi bakacaksın? Sen onu getir bana ben bakarım ya. Ya orada makineye koyuyorsun durut diye çıkıyor mu? Ya makine üzgünüz ikramiye yoktur diyor mu? Yani var tabii canım öyle makine. Makinelerden de takip edebilirsin veya böyle internet siteleri. Ben senin önünde küçük bir bizim dükkandaki küçük Minno bilgisayar var ya. portatif. Gözündeki <gülüyor> gözündekini <mi> canlandırdığını <gülüyor> biliyorum. Senin onu açıp böyle ordu Muhammet'i olacağım sonra git benim kuponları yatır diye. Hah, böyle kuponlar. Aslında esnaf olarak benim en baştan biri yapmam gereken o. Zaten bir esnaf akşam üstüne kadar yapacağı şey Ve belli saate kadar iddianızını oynayıp Ondan sonra kuponlarını zamanında yatırmasıdır yani birinci yüzden, kron. Evet. Bir yani. vergisini, vergisini, bir KDV'sini, bir de, tasarını, zamanında. Bir de kuponunu zamanında yatıracaksın bunlar en önemli şeyler. Ben oynuyorum bugün o zaman. Tamam sen hadi oyna bugün. Bugün açılışı yap ya. Adam bak 2 liradan 900 küsür bin lira kazandı. Evet ben onu yapmaya çalışacağım. Tamam onu yapmaya çalış. Nasıl yapacağız? Misli misli oyna. Onu nereden görüyorsun? Kaç misli verdiğini? Onu bilemezsin. O artık o şansına ne kaç misli çıkar. Onu orada yazıyorsun yani misli diye işaretliyorsun işte. Gerçi ben de çok oynamadığım için galiba <gülüyor> saçmalıyor da olabilirim yani. Ondan ya bizim sonra... en büyük eksiklikliğimiz ya. Şurada valla bir at yarışıyla artık şey de bir başlayalım ya. Ben de at yarışı Gerçi at yarışında en güzel oynayacak adamın... ...Oktay Demirci olduğunu ben biliyorum yani. Evet, hakikaten. Yani bu kadar uzak gibi gözükse de aslında... Ona bir tane Nalkapon alsak... Yani... ...o hemen sistemi çözer. Valla 5 dakikada bir de böyle şeyle oynar yani. O onun ekürisi, bu bunun bilmem nesi... Sig Sigara da başlar çok güzel. Oğlum bir de zaten ben eskiden yarışlara giderken... ...tam Oktay Demirci tipinde adamlar vardı orada. Sorsan şey zannedersin yani adamı. Jazz konserinden çıkmıyor falan zannedersin. Abi böyle beygirleri izliyordu yani. Yani atlara da beygir demiyoruz yani. Beygir gerçek, yani. Gerçek gözcüler beygir diyorlar. Vallahi mi? Tabii. Vay be. Gel şu beygirlere Bana da bir bakalım. tane bir şey bulalım da. Yani... Oyun mu? Evet. Yani öyle sayısal. E tabii canım biriniz iddiayı aldınız. Biriniz at yarışı aldınız. Bize elimiz boş kaldı. Sayısal. Ya sayısal. Ne sayısal? Sayısal, da, evet, sayısal da öyle bir şey yok ki onda. Spor toto diyeceğim ama artık şey. Onun da bir esprisi kalmadan. O da bir klasik ama yani. E tabii klasik ama tam de böyle yani bir tarafta iddia var bir tarafta spor toto var Toto'da tutturdu diye bir şey vardı yani. Toto'da tutturdu 50 lira kazandı diye ben konuşurum arkamda. Vallahi Toto, Toto oynuyor sabahtan akşama Toto oynuyor diye geçer. Buyurun efendim. Ah, 10 milyon dolarlık zehir Cenevri'deki otomobil fuarının tartışmasız en çarpıcı otomobili de İtalyan. Burada özel marka olduğu için veremiyoruz. İtalyan bir şey ama böyle sportif ama araba yani Ege'nin biliyorsunuz iyi araba ta şeyi tarifi Yunus gibi arabadır. Yunus mu bu da? Yok yılan gibi araba. Hadi Yemin canım. ediyorum hakikaten yılan gibi araba. E, 50. yaş için hazırlanan e, markanın 50. yaşı için hazırlanan bu muhteşem oyuncağın adı İspanyolca'da zehir anlamına geliyor ki bak hiç okumadan haberi Siz bu arabanın markasını verince reklama mı girmiş oluyor? E, girer. E şimdi kaç tane yapmışlar bu arabanı? 8-10 tane zaten fiyatı 18 milyon lira bu rahat rahat biz absür. bunu istediğimiz kadar reklamını yapabiliriz gibi geliyor bana ya Yani aslında hatta sponsor bile alabiliriz ya bizim programda spu biliyorsunuz yıllardır kendi kendini sunan program diye şey oldu. Ya yani biz bile biz gönüllü olarak sponsor olarak onu düşünelim yani. O bizim sponsorumuz sunmuş gibi yapalım. Arabayı satınca şimdi belki elleri sıkışıktır da yavaş yavaş, yavaş öderler. Yavaş yavaş öderler canım. 18 milyon. %10. Aman Lamborghini söyledim bitti gitti benden çıktı tamam. ya. 18 milyon liralık Lamborghini. Gerçi bugün ön sayfalarda gene şey var. Türkiye'nin en zenginleri var. Onlara onlara sanki şey yapıyormuşuz gibi böyle araba öneriyormuş gibi. Yani araba öneriyormuş gibi oluyoruz. O da beni rahatsız etti. Ama neyse yapacak bir şey yok. Lamborghini'nin sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bak bu da havalıymış. Kendimi alıştırmaya çalışıyorum. Çok güzel olur hakikaten. Ee, vallahi... 18 milyonluk araba. Dünya kadar da yakıyor. Onun şeyi de çok pahalıdır. Sigortası falan filan. 18 ne? milyon dolarlık e arabanın gecim, sigorta bedeli de yüksektir. Ne olacak benim arabanın sigorta bedeli ben 6 aylık 350 lira mı ne ödüyorum. Hadi bu da olsun 500 lira olsun. Doğru. Yani, yani onu veren onu rahat verir. Evet. Doğru. Rahat rahat. Ver. 500 liradan 1000 lira. Teyp falan? Teyp falan var. var. Hep böyle hepsi. öyle. Hep Araba <gülüyor> <gülüyor> arabada, arabada yok yok. Arabada teyp falan hepsi var. Ee, 50. yıla özel olarak çıkarttılar 18 milyon liralık fiyatıyla. Bugün sayfayı açınca arabalar arabalar olaylar olaylar adı zehir anlamında 740 beygir gücüne sahip araç saatte 350 kilometre hıza çıkabiliyor yeri geliyor demiş 350 kilometre hıza çık. istesem çıkarım ki yani çıkarım çıkmak abi. zorunda değilsin ama istesen çıkarsın Ankara İzmir'e bir buçuk saatte gidecek yani. Yol düzse. Yol düzse. Yeterli şey varsa. İşte 500 kilometre falan. 500 kilometre ise bir buçuk. Hadi Arda'da dur da iki buçuk saatte sen. Bir yani saate mola Afyon'da ver. Afyon'da, Afyon'da böyle bir 15 dakika sonra mola vereceksin. Yorulacaksın çünkü. Orada güzel yemeğini yiyeceksin. Biraz şeymiş ya. Biraz pahalı. pahalı. Ben pahalı. şimdi hesap ediyorum falan. Benzin çok yakıyor gece. Çok benzin. Bunun dizeli olsa ama dizeli de yok yani. Kaç kişilik bu? Spor araba mı? Bu spor dediğimiz model. Ben kullanamam zaten bunu. Niye? Çocukların nereye oturacak arkaya? arkaya. çocuklar daha şey olduğu için arkaya sığışacak boyuttalar. Araç koltuğu koyuyoruz. Ya. Ha doğru araç koltuğu. Bak her şeyi düşünmüşler. 18 izofix diye bir şey arıyoruz. Biz. Yani yani izofix dediğin o şey... araç koltuğunu tak diye taktığın şey. O izofix o mu? Bir Milletip şey bir sohbete girdin son zamanlarda. Ya yok valla şimdi böyle sitelere giriyorsun. Sitelere giriyorsun dediğim hani böyle. İnternet, İnternet sitelerine giriyorsun orada işte araç satım şeylerine giriyorsun ya. Ara, aracın özellikleri yazılıyor. Ha he, bu arada Isofix'den mi? Orada da araç özelliklerinde Isofix diye bir şey yazıyor. Herhalde ben de böyle. ABS gibi bir şey gibi düşünüyorsun yani. Ha klas bir şey. Ha yani bir şey. Isofix falan dediğine göre, fixli mixte olduğuna göre ben demek ki çocuk koltuğuna oturttuğun şeye biz Isofix diyoruz. Zımbalayanlar. Aa büyük eksiklik. Isofix yoksa zaten ben var araba hiç 5 para etmez benim için. Senin nazarında. Bedava verseler almazsın ama sonuçta sponsorumuz diye düşün. Ha tabii sponsorumuz olduğundan çok güzel bir araba. Hımm. Yok deve. <gülüyor> Kanadalı bilim Son haberimiz bu son arada. Son haberimiz. Kanada... Güzel bir haber. Umut veren evet. bir umut, haber Umut umut. Geleceği artık yarın bambaşka bir güne uyanacağız. Kanadalı bilim adamları çöl ikliminde yaşadığı bilinen develerin ana vatanının kuzey kutbu olduğunu iddia ettiler. Tabi biraz alkollüydüler. Onu da ben söyleyeyim yani. Herkesin çipi çipi çip yapıyor <gülüyor> şimdi. <gülüyor> ya. Valla. Bilim adamları bu iddiayı Kanada'nın Grönland'a yakın ucundaki bir adada taşlaşmış ağaçların yakında bulunan kemik kalıntılarına dayandırıyorlar. Belki kambur bunlar. bir tane ayı buldular orada. Kamburayı mı? Deve zannettiler. Ne bu demişler deve deve ne devesi hocam falan ya deve deve deve demiş yani aslında. <gülüyor> çok eski hikayeyi bir kez daha, <gülüyor> bir kez daha, daha çalıştık. Ya, hatırlatmaya çalıştık. Valla öyle olduğunu söylüyorlar biliyorsun ama yıllarca bir sürü iddialar ortaya atıldı işte Kanadalıların biliyorsun aslında Türkmüştü. Kızılderililer de Türkmüştü. Ama deve bence biraz yüzü güzel olsaydı at gibi. Çok daha sevilen bir hayvan olacaktır. Yüzü güzele doyulmaz diyor Ege Kayacan da. Yüzü güzel derken... Yani mesela atın yüzü güzeldir ya. Ben yüzü çok değil. çirkin hayvanları söyleyeyim sana. Zürafa ve deve. Ha. Birbirine benzer. Lama falan ha. filan bunlar. Tipsiz diyorsun Anladım. Tipsiz ha. yani deve bence şekil olarak çok daha üstün attan. Çok daha havalı ama o yüzünden kaybediyor. Böyle bir ağzı o gebiş getirmesi falan filan tükürük daha bir falan. Ha. İşte o olmasa çok daha sizin çok daha güzel bir hayvan olacaktı. O zaman her yere yakışırdı zaten. Ama yani bakıyorsun dünyanın dört bir yanında. Ya Deve bakıyorsun var. Develer var. Arabistan yarımadasına bakıyorsun. Develer var. Niye Kuzey kutbunda olmasın? Niye olmasın? Bana da çok mantıklı. Yani bu hayvan dünyamız eskiden bambaşka bir yerde biliyorsun. Oralarda da takılmış olabilirler. Bir de yenilmesi de güzel. Onu bilemeyeceğim bence. Yani ben de hiç yemedim de. Ben de yani... şey merak ediyorum bir apronda deve kesilmişti onu ne yaptılar yediler mi yemediler mi? Belki bir lezzetli yaban da etti falan. Ha mesela at olayı oldu ya şimdi. Hı -hı. Atı biniyorsun binerken bir şey yok yiyince olay oluyor. Deve de hem yerken hem binerken Hı -hı. sıkıntı yok. Tabii lezzetle sınır tanımıyorsun yani. Ve güreşi de var atın güreşi var mı? At güreşi diye bir şey ben bugüne kadar varsa Çok yoksa Çok daha işlevsel yani. bir hayvan oldu bir kez daha ortaya çıktı sevgi dinleyiciler. Sizlere çok teşekkür ediyoruz o zaman bu sabah bizimle birlikte olduğunuz için. Öyle yapalım. Teşekkür ederim. Teşekkür Başka da bir şey edemeyiz yani. Yarın sabah bir espri düşünmüyorsanız eğer biz yine burada olacağız. Hoşçakalın. Bir gün mükemmel bir gün olacak.